Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hristiyanlıkta ve İslam'da kadın konusunun üçüncü bölümünü devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Tesniye Kitabı 25:5. Birlikte oturan kardeşlerden biri oğlu olmadan ölürse, ölenin dulû aile dışından biriyle evlenmemeli. He? Ölenin kardeşi dul kalan kadına gidecek. Onu kendine karı olarak alacak ona kayın biraderlik görevini yapacak. Kadının doğuracağı ilk oğul ölen kardeşinin adını sürdürecek. Öyle ki ölenin adı İsrail'den silinmesin. Yahu kadın istemiyorsa istemiyorsa bu, bu çocuk e, çirkinse kocası öldü. Niye niye kayınçosuna miras olarak kalması şarttır? Neden Evlen, evlensin? Neden? Zorla, zorla işte kadının peki kadının burada iradesi yok mu iradesi yok mu yok İslam'da İslam'da kadın kadının evlenme hakkı vardır koca seçme hakkı vardır aleykümselam rahmetle seçme hakkı vardır ama burada yok miras kalıyor miras kalıyor kayınçosunun evlenmesi lazım ister çirkin olsun ister 60 yaşında olsun ister ister ne olursa olsun evlenecek işte Dışarıya gitmemesi lazım Maşallah Miras kalıyor Peki kadın hakkı nerede Bunu kimin emriyle yapıyorlar Cisus Cisus'un emriyle yapıyor Evet Merhamet ilahı İsa, Kitabın İsa'sının emriyle es Eski ahdin Eski ahdin ilahı da Cisus olsa gerek değil mi Hristiyanların açısından O olsa gerek Gördünüz işte. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hakimler kitabı. Hakimler kitabı 21 20. Hala eski ahitteyiz. Yani ahde de geleceğiz. Orada da orada da haksızlığı göreceksiniz. Evet, ne diyor burada? Böylece Benyamin oğullarına gidip bağlarda gizlenen diye gizlenin diye öğüt verdiler. Gözünüzü açık tutup Şilolo kızlar dans etmeye kalkınca bağlardan fırlayıp onlardan kendinize birer eş kapın ve Benyamin topraklarına götürün diyor. Maşallah. Maşallah. Bunu devam etmek istiyor istemiyorum. Yorum da yapmak istemiyorum. Bakınız işte o zamanlarda Rabbin Nasıl bir dini bir halkı Bunlar seçilmiş halk Gördünüz mü İşte Hristiyanlar geliyorlar Yahudilerin avukatlığını yapıyorlar Rabbin Seçilmiş halkı Yahudiler Rabbin seçilmiş halkıdır Ya işte seçilmiş halkı Zina yapıyorlar elalemin karılarını Kaçırıyorlar zina yapıyorlar Seçilmiş böyle mi böyle mi olur? Peki devam ediyoruz. Emsal kitabı. Emsal kitabı ne diyor? Sağ doyudan yoksun kadının güzelliği domuzun burnundaki altın halkaya benzer. Gördünüz mü? Kadına hakaret hakaret hakaret bitmeyen hakaret. Gördünüz mü? İşte böyle. Devam ediyoruz. Vaz kitabı. Kimi kadını ölümden acı buldum. Kimi kadını ölümden acı buldum. Bakınız. Kadını ölümden daha beter buluyor. Peki erkek için böyle dedim mi? Hayır. Neden kadın için? Neden kadına bu kadar hakaret? Kitabınızı bırakıp İslam'a dil uzatıyorsunuz. Ey fareler! Ey utanmaz herifler Haddinizi bilin Bunları bırakıp gelip İslam'ı ayıplıyorsunuz İslam'ı gördünüz okudum size İslam'da kadının konumunu Okudum ve gördük ki Kadın erkeğin efendisidir Sizin dediğinizin iddia ettiğinizin Aksi erkeğin efendisidir Evet erkek onun hizmetçisi Her türlü hakkı vardır Eşitliği vardır Devam ediyoruz. Burada katoliklerin kitapları olup burada e, protestantların kitabında olmayan Sirah kitabı ne diyor? Kocasına nefaka yapan kadı, kadın ayıptır diyor. Çok ağırdır diyor. Ayıptır diyor. Peki. Sonuna kadar Peki devam ediyoruz Devam ediyoruz Bak ne diyor Elbiselerden elbiselerden böcek çıkar diyor Böcek çıkar diyor Kadından da kötülük çıkar diyor Kadın ağır getirir diyor Ne güzel maşallah Maşallah kitaplara bakın Adalete bakın kadın haklarına bakın Peki Devam ediyoruz Armiya 3.20 Armiye 3'e 20 Ne diyor? Ama bir kadın kocasına nasıl ihanet ederse Sen de bana öyle ihanet ettin ey İsrail halkı Böyle diyor Rabb Maşallah Maşallah Küfreden kavmi bir zaniyeye benzetiyor Bir kadına benzetiyor Peki neden? Karısını ihanet eden bir erkek demedi de kocasını hiyanet eden kadın diyor gördünüz mü kadın hakkı nerede hep kadını hiyanetle töhmet ediyor daha göreceğiz ileride göreceğiz daha göreceğiz evet hazakil 16-25 her yolun başına kendin için yüksek tapınma yerleri kurdun güzelliğini kirlettin her geçene kendini teslim ettin fahişeliklerini arttırdın gördünüz mü küfreden beldeye küfreden şehire şehiri zaniyeye benzetiyor neden zani erkeğe benzetmiyor zaniye kadına benzetiyor kadın hakkı nerede gördünüz işte gene hazakil 23 4 bakınız bu hikayeyi okuyayım size Rab nasıl Hiyanet eden veya kufreden Beldeyi Zaniyeye benzetiyor Üzerine de sadece benzetmeyle Yetinmiyor o kadar kötü sözler Kullanıyor ki işte kadını rezil ediyor Dinleyin Bugünün Büyüğünün Adı İhola Küçüğün adı ve be Benim oldular Oğullar kızlar doğurdular yadır Samiriyadır. İhulibada Yeruşalim. Yani iki tane belde. Görün, gördünüz mü? Peki. İhula benimki, e, benimken fahişelik etti. Oynaşları olan aşurululara gönül verdi. Hepsi de genç yakışıklı lacivertler kuşanmış. Savaşçılar, valiler, komutanlar, atlılar. Aşurluların en seçkin adamlarına fahişe olarak kendini verdi. Gönül verdiği bu kişilerin putlarına bağlanarak kendini kirletti. Kadına benzetiyor. Erkeğe benzetmiyor. Peki. Mısır'da başladığı fahişeliği bırakmadı. Gençken onunla yattılar. Erdenliğini bozdular. Şehvetlerini onun üzerine boşalttılar. Maşallah. Maşallah. Hallülüya huşu içinde bu kitabı dinleyin. Dinleyin. Konu dışıdır. Konu dışıdır ama gene de bakınız Rabbin kelamı bu başka kelam görememiş ki tabir edecek ya Kuranda az ve öz falan belde kafir oldu Allahu Teala ağır azap verdi bu kadar temiz ve hafif Allahu Teala'nın kelamı belirg belirg ve muhterem kelam bakınız ne kelamlar söylüyor burada gördünüz mü yani Rabb temiz bir kelam tabir edecek temiz kelam bulamamış. Neyse konumuza dönelim Burada zaniyeye benzetiyor Zani erkeğe değil zaniyeye benzetiyor Hep kadın kadın kadın kadın Peki devam ediyoruz Bu nedenle onu Oynaşlarının gönül Verdiği aşurular Aşuruların eline teslim ettim Çıplaklığını açtılar Ogullarını kızlarını aldılar Onu Onu kılıçla öldürdüler Kendisine verilen cezadan ötürü kadınlar arasında adı kötüye çıktı. Kız kardeşi İhule İholiva ve bunu gördü ama şehveti ve fahişelikleri kız kardeşlerinkinden daha utanç vericiydi. O da hepsi de genç yakışıklı aşurululara, valilere, komutanlara, iyi donanmış savaşçılara, atlılara gönül verdi. Peki devam ediyoruz bakalım ne yaptı sonra? Kendisini ne kadar kirlettiğini gördüm İkisi de aynı yolu izlediler İhola ve İholiva Fahişeliklerini giderek Arttırdılar duvara yorulmuş Oyulmuş insan resimlerini Bellerine kuşak Başlarına geniş Sarık bağlanmış kırmızı Renkli kildani Resimlerini Gördü hepsi kökenli Kildan Hepsi kökeni kildan Ülkesine dayanan Babil subaylarına benziyordu. İholi ve görür görmez onlara gönül verdi. Kildan ülkesine ulaklar gönderdi. Bunun üzerine Babil'ler onunla yatak, e, yatakta sevişmek üzere geldiler. Zina ederek onu kirlettiler. Onu öyle kirlettiler ki sonunda hepsinden diksinip yüzünü çevirdi. Fahişeliklerini sergileyip çıplaklığını açınca Kız kardeşinden tiksinerek yüzümü çevirdiğim gibi ne diyor burada? Bunun üzerine babilliler onunla yatakta sevişmek üzere geldiler. Zina ederek onu kirlettiler. Onu öyle kirlettiler ki sonunda hepsinden tiksinip yüzünü çevirdiler. Fahişeliklerini sergileyip çıplaklıklarını açınca kız kardeşinden tiksinerek yüzümü çevirdiğim gibi ondan da tiksinerek yüzümü çevirdim. Gençliğinde Mısır'da yaptığı fahişliklikleri, fahişelikleri anımsayarak fahişelikliğini daha da arttırdığı diyor. Erkeklik organları eşeşkine menileri aygırınkine benzeyen oynaşlarına gönül verdi. Maşallah. Maşallah. E, Rabb'in kelamıdır. Hristiyan varsa huşu içinde amin desin. Bir daha okuyorum. Ha? Erkeklik organları eşeşkine menileri aygırınkine benzeyen oynaşlarına gönül verdi öyle ki Mısır'da gençliğindeki şehvet düşkünlüğü özledin memelerin orada okşanmış erdenliğini orada yitirmişsin maşallah maşallah hallu yulya diyelim ha? evet hepsi bu kelam tabi ki Rabb'ın e, kelamıdır hristiyanların Rabb'ın kelamıdır yahudilerin Rabb'ın kelamıdır evet Burada konumuz nedir? Kadınlara benzetiyor. Benzetmeyle yetinmiyor. Böyle bu şekilde benzetiyor. Kadın, kadın, kadın, kadın. He? Erkeğe benzetmiyor. Evet. Yeruşalim. Zina eden erkek gibi. Bana hıyanet etti. O erkek şöyle yaptı demiyor. Hep kadına benzetiyor. Peki. Hazkiyel. Hazkiyel 44-21. İç avluya gireceği zaman... Hiçbir kahin içki içmeyecek. kahinler dul ya da, boş, e, ya da boşanmış kadınla evlenmeyecek. İsrail soyundan erden bir kızla ya da başka bir kahinden dul kalmış bir kadınla evlenebilirler. Maşallah. Yani normal kadınlar necistir. Devam ediyoruz. Kahillere yaramazmış. Rab bana şöyle dedi. İsraillilerin başka ilahlara yönelmelerine üzüm e, üzüm Pestillerine, gönül vermemelerine Karşın Rab onları nasıl seviyorsa Sen de git o kadını sev Başkasınca Sevilmiş zina etmiş Olsa bile huşa, Peygamber'e emir veriyor Bir zaniyeyi Evlenmeyi emrediyor Böylece onu 15 on beş şekil gömmüş, Bir Homer ha, Bir Homer bir Letek arpa karşılığında Satın aldım kendime Aleyküm selam ve rahmetullah bereket. Gördünüz mü işte? Rab peygamberi bir zaniye kadını almalarını emrediyor. Nasıl davası ediyor? Miha. Miha Kitabiyye 5. Ne diyor? İnanmayın komşunuza, dostunuza güvenmeyin. Koynunuzda yatan karınızın yanında bile sıkı tutun ağzınızı. Allah Allah. Ya bu hayat ortağındır Evleneceğin kadın hayat ortağındır. Nasıl ondan sır gizleyeceğin? Gördünüz mü? Kadın haklarını gördünüz mü? Evet. İslam'a dil uzatan fareler. Gelin cevap verin. Devam ediyoruz. Zekeriya 57 ile 8. Derken kurşun kapak kaldırıldı. Kabın içinde bir kadın oturuyordu. İşte bu kötülüktür. Diyerek kadını gerisin geri ölçü kapına ölçü kabına itip kurşun kapağı yerine koydu kötülüğü kadınlara benzetiyorlar evet mette 19.9 yeni ahde girdik şimdi bakalım Rabbin talimatı yeni ahitte ne olacak ne diyor ben size şunu söyleyeyim karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. Bir daha. Boşanan kadınla evlenen, evlenen de zina etmiş olur. Maşallah. Yani boşanmış bir kadın. Ha? Kocası zina etmiş bir kadın. Onu boşayacak. Hakkıdır. Zaten boşayamıyor. Zina dışı hallerden hariç boşayamıyor. Peki... Burada bir kadın kocası zina etmiş boşanmış Gelecek birisi bir bekar mesela bu kadını evlenecek Hayır evlenirsen zani damgasını alacaksın Zani damgasını alacak E yok ben niye alayım arkadaş Madem ki zani zina olarak zani zina etmiş bir erkek olarak sayılacaksam Ben niye alayım bu, bu dulu almayayım İşte bu dulu kimse almayacak evde kalacak işte işte bu Cisus yeni ahitte Merhamet ve sevgi Rabbı Hristiyanların Rabbı ne yapmış oldu? Boşanmış kadını Lanetlemiş Evde dul kalmasını Mahkum etmiş hiç kimse Onu yaklaşamaz çünkü onunla Evlenen zani olarak Adlandırılacak Heh, Bu zaniye ne olacak? Bu boşanmış Kadın ne yapacak şimdi? Cinsel ihtiyacı Yok mu? Erkeğe ihtiyacı yok mu? Ne yapacak? Gidip zina yapacak. Gidip zina yapacak. Zina yolunu açtınız bu talimatlarınızla. Biz Hazreti İsa bin Meryem'e tenzih ediyoruz. Gerçek Hazreti İsa bin Meryem bunları söylemez. Ama sizin kitabınızın İsa'sı işte böyle. Alın bakayım, buyurun. Boşanmış kadın ne yapsın? Suçu nedir? Suçu nedir? Kocası zani, boşanmış. Neden bir daha evlenemiyor? Neden bir daha adamları korkutuyor, erkekleri korkutuyor? Bununla evlenen kişi zani olarak damgalanacağı için hiç kimse yaklaşmaz. Niye evlenecek? Zani olarak herkes bana zani zani zani. Dulla evlendin, ha, falanca dulla evlendin, zanıysın. Yok, o zaman uzak kalayım. Mahvetti bu kadını, mahvetti. Utanmaz fareler. Utanmaz mikroplar. Bu kitabınızı bırakıp gelip İslam'a ayıplıyorsunuz. Kitabınıza baksanıza. Aleykümselamun aleykümü bereket. Kitabınıza baksanıza siz. Kitabınız bu. Devam ediyoruz. 1. Korintos Mektubu 11:3 ne diyor ama şunu da bilmenizi isterim her erkeğin başı mesih kadının başı erkek kadının başı erkek gördünüz mü gelip İslam'a dil uzatanlar Ve velahunne alayhi derece erkekler kuranda derece bir derece üstündür diye suçluyorsunuz he bak eşitsizlik vardır burada adaletsizlik var burada Peki sizin burada erkek kadının başıdır Utanmaz herifler Gelin cevap verin bakalım Neden kadının başı oluyor Devam ediyoruz 1. Korintos 11.8 Ne diyor Çünkü erkek kadından değil Kadın erkekten yaratıldı Erkek kadın için değil Kadın erkek için yaratıldı Maşallah Maşallah Kadın erkek için yaratıldı diyor Kur'an ise ne diyor Ba'dukum min ba'd Siz Birbirinizdensiniz Ve ce'ala min he Onun eşini kendiliğinden yarattı diyor Ondan yarattı diyor Eşit Eşitliği gördünüz İslam'da Hukukta Teklifte Cennette Her şeyde eşitliği gördünüz Devam ediyoruz Devam ediyoruz 1. Korintos 14.34 Ne diyor Kadınlar toplantılarınızda Sessiz kalsın Konuşmalarına izin yoktur Kutsal yasanın da Belirttiği gibi Uysal olsunlar Öğrenmek istedikleri bir şey varsa Evde kocalarına sorsunlar Çünkü kadının Toplantı sırasında Konuşması yasaktır Ayıptır Peki burada soruyoruz Kadınların sorması bile yasak Susacak Ağzını kapatacak Ağzını kapatacak Sorması bile yasak Soracaksa bir şey öğrenecekse Kocasına soracak Peki ya kocası Kocası eşekse he? Ya kocası bir şey bilmiyorsa Bilmiyor İşte bu kadın zeki ise Öğrenmek istiyorsa Kadın öğrenmek istiyor. Kadın öğrenmek istiyor. Ama yok. İşte mahkum ettiler. Cahil kalmasını mahkum ettiler. Cahil kalmasını mahkum ettiler. Ne sorar, ne öğrenir, ne faydalanır. Devam ediyoruz. Efesus 5.22 Ne diyor? Ey kadınlar! Rabb'a bağımlı olduğumuz, olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih Bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. Erkek kadının başıdır. Kilisemesiha bağımlı olduğu gibi kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Her durumda. Halbuki İslam'da Allahu Teala ne diyor? La ta'at alimakluun fi maqsiyetil khalik. Allah'a karşı olacak esiyanda hiçbir kula itaat yoktur. Ama burada her şeyde itaat edin diyor. Devam ediyoruz. Timotheus 1. Timotheus mektubu 29. Kadınların da saç örgüleriyle, altınlarla, incirlerle ya da pahalı giysilerle işte falan şöyle böyle giymesinler. Bunu geçiyoruz. Bizi ilgilendiren şu. Ne diyor? Kadın sükunet ve tam bir uysallık içinde öğrensin. Kadının öğretmesine erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum. Sakın olsun. Gördünüz mü? Erkeklere öğretemez. Biz İslam'da Hazreti Ayşe validemiz erkeklere hadis öğretiyordu. Hadis öğretiyordu. Gördünüz mü? Peki. Timotheus. Ikinci, birinci, 2. 1. Timoteus mektubu 2:13 ne diyor? Çünkü önce Adem sonra Havva yaratıldı. Aldatılan da Adem değildi. Kadın aldatılıp suç işledi. Gördünüz mü? Bütün suçu Havva'ya yıkıyor. Havva'ya yıkıyor. Halbuki Allahu Teala İslam'da ikisi de aynı suçlu. Rabbimiz biz günah işledik. Eğer bizi mağfiret etmezsen Kaybedeceğiz İkisi Aleykümselam ve Rahmatullahi Berekatim Adem ile Havva suçta eşittir Ama burada Paulus efendi Suçu Havva'ya taşıtırıyor. Kadın hakkı nerede Halbuki sorumlu olan adamdır Rab Cennette Adem ile konuşmuş Adem'i uyarmıştır Ademi uyarmıştır. Kendi sorumludur. Devam ediyoruz. Birinci Timotheus 5:11 daha genç daha genç dulları listeye alma. Maşallah dulları almıyor. Peki. Devam ediyoruz. Birinci Petrus. Birinci Petrus 3:1 Bugün bunun gibi ey kadınlar siz de kocalarınıza bağımlı olun. Bağımlı bağımlı bağımlı Emir emir emir Peki Dönelim gene bu kitabın sonuna geliyoruz İslam'da bu kadar İslam'da bu kadar Cennete vaat edildiğini gördük Kadınlar erkekler gibi cennetiyle ile vaat edilmiştir Lakin Lakin burada Rüya kitabında gene okuyorum bakınız kadın haklarına bakınız. Ne diyor? Sonra kuzunun Sion dağına dağında durduğunu gördüm. Bu kuzu kimdir? Bu kuzu Hristiyanların ilahı Jesus, yedi gözlü yedi boynuzlu kuzu. Ne diyor Sion? Sion nedir? İşte son semadan gelecek cennettir diyorlar. Semadan Gelecek cennet Peki o cennette kim girecek Bir bakalım Onunla birlikte 144 Kişi vardı 144 bin kişi vardı Anınlarının Anınlarında kendisinin Ve vababa, babasından Adları yazılıydı Gökten gürül gürül Akan suların sesini güçlü gök Gürülmesini andıran bir ses İşittim İşittiğim ses Eee Çalın, çalanların Çıkardığı sese benziyordu Bu 144 bin Kişi Tahtın önünde dört yaratığın Ve ihtiyarların önünde Yeni bir ezgi söylüyordu Yeryüzünde Yeryüzünden satın alınmış Olan Bu kişilerden başka kimse O ezgiyi öğrenemedi Kendilerini kadınlarla Lekelenmemiş olanlar bunlardır. Evet bak kişilerdir. Kuzu nereye giderse ardı sıra giderler giderler. Tanrıya ve kuzuya ait olacakların ilk bölümü olmak üzere insanlar arasından satın alış, alınmışlardır. Peki kadınlar için neden yok bunlar? Neden bunlar yok? Hı? Cennete sadece erkekler gidecek bu kadar erkek. Kadın yok işlerinde. Ve bir de kadınlara Hakaret vardır Kadınlarla kirlenmemiş olanlar Diyor Kadınlarla kirlenmemiş Bin ha, 144 bin Bak bu fare, bu fare gene kaçtı Evet Bu fare gene kaçtı Misyoner efendi Burada gelip dil uzatıyor Hemen saniyelik Kalmıyor kalamıyor kitabını duydu mu adam basuru yanıyor basuru yanıyor hemen kaçar evet gördüğünüz gibi böylece de hristiyallıkta bazı kadının kadının ne diyelim kadın hakkı mı diyelim hak değil kadının felaketini gördük kadının rezaletini gördük kadının başına ne geldiğini gördük bunlar var iken utanmaz misyonerler gelip İslamı kadın konusunda ayıplıyorlar İslam'ı kadın konusunda ayıplıyorlar utanmadan peki bir dosya daha vardır onu da açayım şimdi din adamlarının ve alimlerin kadın hakkında söylediklerini de bir bakalım şimdiki gördüğümüz kitaptan olanları ne diyor ne diyorlar şimdi kadın hakkında Nikolaus von Kilimanciz Büyük alim Hem de dindar Din adamı Din adamı Hristiyan din adamı Ne diyor şimdi Eğer bir kadın rahibe olursa Demek ki kendini fahişeleye teslim etmiştir Bakınız Bir kadın Rahibe Olursa Demek ki kendisini Fahişeleye teslim etmiştir Devam ediyoruz Domiricir Ceyla Bilmiyorum bu isimler burada Domprediga Dom diyelim Neyse Giller von Kaiser Ve Domprediga Bilmiyorum isimler burada karışık Arapçayla karışmıştır Belki Tam okuyamıyorum kusura bakmayın Evet Giller von Kaiserberg Bir de Demprediga Aynı isim mi bilmiyorum Peki ne diyor şimdi Kadın Mabette yani kilisede Sadece fahişedir diyor Sadece fahişedir Gerçekten de adam Haklı yani Bugünlerde çıkan bu, bu e, Skandallar bu kilisenin Hikayeleri bu şeyler bunu gösteriyor Adamın haklılığını gösteriyor Peki Ne diyor burada Augustinus Augustinus Augustinus da büyük alimdir Bak bunlar Hristiyanların alimleri ne diyor burada? Rahibelerin Kilisedeki rahibelerin bölümüne Erkek girmemesi lazım diyor Erkek girmemesi lazım diyor Gördünüz mü? İlla, ya da e, Ufak çocuklar Ya da Yaşı geçmiş Erkekler geçsin diyor Yoksa normal erkek geçerse Tehlikeli o Demek ki burada Emanı yok güvenirlikleri yok kilisede güvenirlikleri yok rahibe kısmına girmek yasaktır gördünüz mü? peki devam ediyoruz ne diyor burada Sokrat ne diyor Sokrat ne diyor kadının bulunması diyor dünyanın yıkılışına sebeptir diyor zehirli ağaca benziyor diyor devam ediyoruz eflatun Filozof Aflaton ne diyor? Kadın sadece çocuk yetiştirmeye kendini ayırması lazım diyor. Devam ediyoruz. Gene aynı ulamalar. Kadın çocuk yapmak için olması lazım diyor. Devam ediyoruz. Bazıları isimleri yazılmadığı için okumuyorum. Neyse. Devam ediyoruz gene. İngiltere'de İngiltere'de ne diyor? Kanun Kanun kocaya şu hakları veriyordu Karısını Satabilir Ödünç verebilir Eğer kötülük yaparsa Öldürebilir Veyahut Kötü hastalık Kaparsa onu öldürme hakkı vardır Buna zaman 1484 1484'te Mevcut Peki devam ediyoruz. Henry, Kral Henry İngiltere'de gene 8. Henry kadınların kutsal kitabı okumalarını yasaklamıştır. <gülüyor> Maşallah. Vallahi haklıdır adam. Haklıdır adam. Bu kitabı okurlarsa kim tutar bu kadınları? Hazakil Hazakil e, demin okudum. Hazakil 20, e, 23 veya 16, Vayahut e, ezgiler ezgisi okuduktan sonra bu kadınları artık kim tutar? Kimse tutmaz artık Peki Schopenhauer ne diyor Kadın hayvan gibidir diyor Kocası vurması lazım Onu hapsetmesi lazım diyor Hayvan gibi nasıl davranıyorsa ona davranması lazım Luther ne diyor Kadın Duvara çakılan bir Çivi gibidir Gene Aristo Her kadın diyor Ayıplanmış erkektir diyor ayıp işleyen erkektir diyor filozof Nietzsche ne diyor bakınız kadın sadece kedidir diyor veyahut başka kuş da olabilir diyor eğer yükselirse diyor inek olur inek olur diyor <gülüyor> gördünüz mü evet peki Karin Armstrong meşhur büyük yazar ne diyor Hristiyanlık diyor en kötü cinsel Ortam yaratmış diyor Daha çok yazıları vardır Bunu da geçiyorum Burada başka bir isim Odo Alkani ne diyor Kadın çöp çuvalıdır diyor. Fransız bir Papaz ikinci asırda Bir dakika 12. asırda yaşamış bir papaz Ne diyor Bütün kadınlar istisnasız Fahişedir diyor bu adam delirmiş galiba Neyse Evet Bernard Dimorix Papaz gene Ne diyor Güzel bir kadın iyi bir kadın bulunmaz Diyor Yeryüzünde İyi bir kadın bulunmaz Gene bir papaz Nedense papazlar hep hep papazlardan Geliyor bu iş Evet İngiliz bir papaz Alexander ne Nick, ne kam ne diyor? Kadın cinsel olarak doymaz diyor. Hep kötü av yapar diyor. Evet, onun yatağına yatacak birilerini arar diyor. Maşallah. Kocası mevcut değilse bunu yapar diyor. Hıyanetle khianetle töhmet ediyor. Devam ediyoruz. Gene Gene adamı Tertülyan Tertülyan me meşhur Bilinen birisi Ne diyor? Kadın şeytanın Girişine vesiledir diyor Evet kadını Kadın erkeği de kirletir diyor Suça düşürür kirletir diyor Gördünüz mü? Peki Karl Heinz Düşna Kitabında ne diyor? Kilisenin cinsel hayatı Bölümünde Dokuzuncu bölüm 230. sayfada. Ne diyor? Simon DB4. Bu da naklediyor. Simon D Boyfor. Boyfor galiba isim böyle. Evet. Herisli diyor kadının kadını baskı altına almaya işte ee, pay almıştır diyor. Kadını baskın altına almıştır diyor. Peki Burada Marcus denen bir, bir isim yazılmıştır. Kadın günahı taşıyor diyor. Yani kirli, kirli, kirli, kirli. Devam ediyoruz. Deniz diterot ne diyor? Kimdir bu adam? Meşhur gene bir adam ama bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Kadın haksızlığa uğramıştır bu kilisenin ve kanunların altında diyor. Tertulyan gene üçüncü asırda ne diyor? O da papaz dediğim gibi. Kadın kötü bir manzarayla çıkması lazım idi diyor. Havva gibi çıkıp kendisini işte ağlaması lazım diyor. Pişman olarak diyor. Ar yapmış diyor. Günah yapmış diyor. Ve ben direkt burada ııı ee, Toplanmış bilgilerden Bilgilerden tercuma Direkt tercüma yapıyorum Arapçadan Türkçeye tercüme ediyorum Onun için ağır okuyorum kusura bakmayın Sabrınıza rica ediyorum inşallah Evet Bir liste götülüyor adamı Kadını, Kadını. Peki. Gene din adamı Bernard Ne diyor Burada Bakalım bu adam ne diyor Kadın diyor, fahişedir diyor. Fahişedir, hem bir dışkı topudur diyor. Dışkı topu. Yani öyle tiksindirici bir vasıflar söylüyor. Gene de devam ediyor adam. Geçelim. Bunları da geçelim. Sam Paul Fainter, Gene kadın erkeğin hizmetine yaratılmıştır diyor. Can Jack Rosso. Bu meşhur adamlar. Ne diyor şimdi adam? Kadın ''Kadın ahmaklığa bir alamettir.'' diyor. Peki, devam ediyoruz. ''Toma.'' ''Ekvinli toma.'' Ne diyor burada? ''Kadın ayıplı bir mahluktur.'' diyor. Ma ''Ayıplı bir yaratıktır.'' diyor. Devam ediyoruz. İşte burada genadin adamı ''Sostam.'' Ne diyor? ''Kadın için ne diyor?'' Kutsal, aziz, sustam diyor. Bunlar bu okuduklarım çoğu aziz. Ne diyor burada? Kadın şerdir diyor. Kadın muhakkak olan bir şerdir diyor. Ve rağbet edilen bir afettir diyor. Aileye tehlike tehlikedir diyor. Aile için tehlikedir diyor. Sevilen bir felakettir diyor. Musibettir diyor. Devam ediyoruz. Başka yerde kadın şeytanın öğrencisidir diyorlar. Evet. Karn Ermstein bunu naklediyor galiba. veya kendisi mi söylüyor? Bir dakika. Bunu da geçelim. Hakaretlerle dolu. Hakaretlerle dolu. Sabah, yukarıdan aşağıya kadar. Sizin kafanızı şişirdim. Burada kısa geçmek istiyorum. Sayfalar dolu. Sayfalar dolu hakaret. 10 tane dolu sayfa. Kadına hakaret, hakaret, hakaret. Bazı meşhur isimleri size okudum ve ne dediklerini duydunuz. Hem kitaplarından duydunuz daha önce, hem burada ulamalar ve azizler, aziz dedikleri din adamlarından gördünüz işte. Evet, başka bakalım. Evet, böylece bununla yetiniyorum. Böylece bu konuyu kapatmış oluyorum. Dilediğiniz için teşekkür ederim, Allah razı olsun biraz sıkıcı geçti. Diğer taraftan münazara yapan bir adam gelmedi. Ben tek taraflı anlattım. Uzun ve yorucu oldu ama faydası vardır. Hakikatları ortaya çıkardım Allah'ın izniyle. İslam'da kadının konumunu gördünüz ve Hristiyanlık'ta kadının konumunu gördünüz. Gene de bu misyonerler utanmazlar ve gelip İslam'ı kadın konusunda ayıplıyorlar ve İslam'ı Müslümanların kalbinde şüphe atmak istiyorlar ve Müslümanlıktan caydırmak istiyorlar. Bu utanmaz insanlar kitaplarına baksalar bu işi yapmazlar. Ağızlarını açmazlar. Garip olan o ki misyonerler bilhusus Yahva şahitleri Yahva şahitleri Misyonerliği yapan kimdir? Kadınlar. Hem protestantlar, hem Yahva şahitleri, hem diğerleri. Katolikler de yapıyor. Hem Koptiler yapıyor, ortodokslar yapıyor, hepsi yapıyor. Kadınları misyonerlikte kullanıyorlar. Halbuki kitaplarına göre kadın ağzını açamaz. Ağzını açamaz. Öğrenmek için bir şey soracaksa bile toplantılarda soramaz Bu var iken Gidip evleri dolaşıyorlar Ve yabancı evlere giriyorlar Bu nasıl dava Başları açık Başları açık Her tarafı açık Konuşuyorlar Kitaba aykırı Kitaba aykırı Başı açık olan kadın ağır işlemiş olur kitaba göre gene de başları açık. Kitaba muhalif olarak bu ki insanları bu kitaba çağırıyorlar. Peki nasıl dava bu? Anlayamadık. Kadınları işte gençleri fitneye sürüklemek için yaşlı kadın da göstermiyor, göndermiyorlar. Hep dikkat edersiniz ya genç ya orta yaşlı kadınlar insanları yoldan çıkarmak için. İşte bunlar böyle. Bunların dini budur Haşereler Güneşi ayıplayamaz Bu misyonerlere diyoruz ki Terbiyeli olun Haddinizi bilin Hakka gelin muslüman olun Kurtulursunuz Bir iki kuruş parayla kendinizi Haysiyetinizi ideolojinizi Değerlerinizi satıyorsunuz Ama dünya fanidir Dünya fanidir Bullar sizi kurtaramayacak. Papazlar sizi kurtaramayacak. Para sizi kurtaramayacak. Hakka gelin. Evet burada bu kaydı da bitirmiş oluyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.